Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli müminler Kalmış olduğumuz yerden tefsire devam edeceğiz 9. ayet-i kerime de kalmıştık Bakara suresi. 10. ayetten devam ediyoruz. Fi kulubihim marad fazadahumullahu marada ve lehum azabun elim bimma kanu yakdibun. Kalpleri mühürlenen, kulaklarına mühür vurulan, gözlerine perde çekilen ve bu şekilde büyük azabı hak eden o kafirlerin kalplerinde maraz var hastalık vardır manevi hastalık imansızlık yani şüphe hastalığı inkar hastalığı isyankarlık bunlar o hastalığı kendileri istediler ve bu hastalığı Bilerek tercih ettiler Allah onların tercihleri yönünde Onların o hastalığını Daha çok artırdı Bir ceza olarak Allah da madem ki siz hasta olmak istiyorsunuz inkarcı olmak istiyorsunuz Şüpheci olmak istiyorsunuz Şüphelere düşüyorsunuz Öyleyse Ben de ceza olarak ''Sizin bu arzunuzu daha fazla bir şekilde yerine getiriyorum. Hastalığınızı, şüphelerinizi artırıyorum.'' Bir ceza olarak artırıyorum ki, azabı artmış bir şekilde, kat kat olacak bir şekilde hak edin. Azabın artması için onların, hastalıkları, kalplerindeki hastalıkları yüce Allah tarafından artırılıyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için elem verici bir azap vardır. Elem verici bir azap. Bir كَانُوا يَكِذِبُونَ Yalanlamış oldukları gerçeklere karşılık olarak, bir ceza olarak Yalanlamış oldukları Rableri konusunda yalanlamış oldukları Rablerinden gelen ayetler konusunda onlara bir ceza olarak elem verici, can yakıcı bir azap vardır. Ve iza qîle lehum Allah-u Teala burada münafık Kafir dediğimiz bu insanların hastalıklarını, bir takım özelliklerini, bir takım fiillerini saymaya devam ediyor. Diyor ki: Wa ida qiilalahum latufsidu fil ard. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, fitne çıkarmayın, kan dökmeyin, zulüm yapmayın dendiğinde. Onlar kapıyı örtebilir miyiz? Örtelim, cereyan yapıyor. Kalû innemâ nahnu muslihûn. Siz ne diyorsunuz Yahû? Biz esasen yeryüzünde bırakın bozgunculuk yapmayı, fitne çıkarmayı, yeryüzünü ıslah etme konusunda gayretlerimiz var. Esas iyiliği isteyen biziz. Güzelliği isteyen biziz, huzuru isteyen biziz, barışı isteyen biziz, esenliği isteyen biziz. Öyle derler. Yani kendilerini iyi insanlar olarak tanıtırlar. Halbuki yeryüzünde kan akıtanlar onlardır. Bugün dünyanın lideri sayılan ülke nere giderse gitsin Orada fitne çıkıyor. Afganistan'a gidiyor, fitne çıkıyor. Binlerce, milyonlarca insanın kanına giriliyor. İnsanlar birbirine düşürü düşürülüyor. Orada gidiyorlar, bir yönetim tercih ediyorlar. Öyle bir yönetim kuruyorlar ki insanlar birbirini yiyor. Kardeş kavgası. Önceden kardeş iken o insanlar birbirlerini vuruyorlar. Geliyor Irak'ı işgal ediyor. Orada öyle bir yönetim koyuyor ki insanlar yine birbirini yiyor. Kan dökülüyor. Fransa Suriye'de yıllar önce Osmanlı idaresindeyken orayı işgal etti. Oraya öyle bir yönetim bıraktı ki o yıldan bu yıla kadar insanlar barış huzur içerisinde yaşayamadılar. İnsanlar birbirlerini yiyorlar. Nere giderse bu devlet orada insanlar birbirini yiyor, oraya fitne tohumları ekiyor, bozgunculuk yapıyor. E şimdi desen ki niye böyle yapıyorsunuz? Yok biz barış götürmek istedik, biz demokrasi götürmek istedik, biz insanlık götürmek istedik. Ama nihayetinde ne barış oluyor, ne demokrasi oluyor, ne esenlik oluyor, kan oluyor, zulüm oluyor oluyor. Fitne oluyor, insanlar birbirini yiyorlar. İşte münafıkların alameti budur. Biz ıslah edeceğiz derler ama esasen onlar fitne çıkarıyorlar. Bozgunculuk ediyorlar. İslam alemi içerisinde fitne tohumları ekiyorlar. Önceden Şii, Sünni kavga etmezdi. Kardeş kardeş yaşarlardı. Ne oldu? Şii, Sünni kavga etmeye başladı. Ne oldu da bu? Kim uyandırdı bu fitneyi? Bunlar kardeş olarak yaşıyordu. Irak'ta öyle, Suriye'de öyle. Öyle bir yani aşırı derecede bir problem yoktu. Ama görüyoruz ki son zamanlarda kardeş kanı oluk oluk akıyor. Kardeş kanı oluk oluk akıyor ve daha nice fitneler çıkarm çıkarmaya gayret ediyorlar. Allah Müslümanları, İslam ülkelerini, hatta bütün dünya insanlığını her türlü fitneden, bozgunculuktan korusun. Değerli kardeşlerim, bu ayetleri okurken elbette ki biraz da güncellenmesi lazım. Hoca okuyacak geçecek. E nedir bize verdiği mesaj? Gündelik yaşantımızda, vakada bize ne gibi faydası var bu ayetlerin? Niye okuyoruz bu ayetleri? Bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Günlük olarak yaşamış olduğumuz, asrımızda yaşamış olduğumuz bir takım problemlerin sebebinin de işte bu ayetlerde açıklanan sebepler olduğunu bilelim. Siz Dünyanın yönetimini zalimlerin eline bırakırsanız, kafirlerin eline bırakırsanız onlar dünyaya zulüm, kan, işkence, gözyaşı ve daha buna benzer birçok olumsuzluktan başkasını getirmezler. Çünkü onların insanlığa bir hayırları dokunmaz. Kendi menfaatlerini düşünürler. Petrol için her şeyi yaparlar. Petrol için bütün Irak yok olsa onlar için sorun değil. <gülüyor> Kendi ülkelerinde barış esenlik içerisinde yaşarken İslam ülkelerinde fitne ve fesat tohumları ekiyorlar. وَاِذَا <gülüyor> قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا Yeryüzünde fitne çıkarmayın dendiği zaman onlara قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ derler ki biz Yanlış tanıdınız bizi. Biz ancak yeryüzünde ıslah edicileriz. Bozulan şeyleri düzeltenleriz. Yeryüzünde huzur olsun, barış olsun, insanların yüzü gülsün diye gayret sarf ediyoruz biz. Demokrasi istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. İnsan haklarını istiyoruz. Kimse ağlamasın, kimse gözyaşı dökmesin. Herkes hür bir şekilde istediği hayatı yaşasın diye gayret sarf ediyoruz derler. Ama yaptıkları kandır, zulümdür, fitnedir, bozgunculuktur. Sözleriyle eylemleri arasında bir tezah vardır. <gülüyor> Ela innahum humul mufsidun. Dikkat edin ey inananlar. Onlar her ne kadar biz, biz barış istiyoruz, esenlik istiyoruz, insan hakları istiyoruz yeryüzünde bozgunculuk olmasın güçlü zayıfı ezmesin diye yola çıkmış olsalar bile bu iddiada bulunsalar bile dikkat edin bir ifsat edici varsa işte onlar o ifsat edicinin ta kendileridirler onlar esas ifsat edici bozucular onlardır dikkat edin <gülüyor> velakin la yeşhurun ancak onlar maalesef ifsat edici olduklarının bile farkında değiller. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا O münafıklara ya gelin Kur'an'a tabi olun gerçekten iman eden şu samimi insanlar gibi iman edin de dünyada esenlik olsun, barış olsun, kardeşlik olsun, insanlar birbirini kırmasın insanlar birbirini sevsin kardeşlik hakim olsun diye onlara söylendiğinde derler ki alu enu'minu kemaa Ne diyorsunuz yahû siz? Şu fakir zavallı sefih. Fukara insanların iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? Ne demek istiyorsunuz derler? Kabul etmezler. E lâ innahum Dikkat edin bilin ki sefi anlamaz aymaz bir kişi varsa bir grup varsa işte o münafıkların ta kendileridir. Velakin la ya'lemun. Onlar bu gerçeğin böyle olduğunu bilmiyorlar. Böyle olmasına rağmen onlar bu gerçeklerin böyle olduklar, oldukları olduğundan e, bunun farkında değiller. Ve iza laqullezina amenu kalu amanna münafıklar vardır. Müminlerle karşı karşıya geldiklerinde derler ki biz de sizler gibi iman ettik. Biz de inanıyoruz. İman edenleriz. iman eden Müslümanlarız. Ve izâ halav ilâ şeyatînihim şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da şeytan, şeytanlar ve onların dostları insanlardan da şeytanlar var. Onların o şeytanlarla baş başa kaldıklarında قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ Derler ki şeytanlarına biz esasen sizlerle beraberiz. Onların yanına gittiğimiz zaman Müslüman gibi göründüğümüze bakmayın. Esas gönlümüz sizinle. Biz sizinle birlikteyiz. قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ Biz sizlerleyiz. ma نَحْنُ مُسْتَحْزِبُونَ Biz onların yanına gidiyorsak, onlardanmış gibi görünüyorsak, siz buna inanmayın biz onlarla alay etmek için onların yanına gidiyoruz o müslümanlarla alay etmek için onların camileriyle cemaatleriyle namazlarıyla tavaflarıyla alay etmek için onların yanlarına arada gidiyoruz ve gerçekten de ben gördüm bazı insanlar Kabe'ye gidiyorlardı ve bu insanlar genelde güney bölgeyle yani Akdeniz bölgesinden diyelim ki bazı insanlar inançları farklıydı onların. Bir defa sordum ya siz hani hacca gelmezsiniz, umreye gelmezsiniz. Niye geldiniz buraya? Geldik ki buraya siz nasıl bu Kabe'nin etrafında dönüyorsunuz? Aa bu taşa tapıyorsunuz. Bu taşa tapıyorsunuz siz. Onu görmek için geldik diyor adam. Resmen. Bizzat bunu söyledi. Yani Müslümanların tavafını Kabe'ye tavafını taşa tapmak olarak nitelendiriyor adam. Oraya gelme gayesi bu. O şeyi görmek için geldim diyor. Demek ki o Müslümanların arasında olsa e, biz de Müslümanız diyecek. Ama şeytanlarının yanına gittiği zaman da esas biz sizlerleyiz. Müslümanlarla biz alay etmek için onların yanında bulunuyoruz diyecekler. derler. Allahu yestehzi'u ubihim, Allah esasen onlarla alay eder. Onlar Müslümanlarla alay etmek için niyet ederler ama esas Allah onlarla alay ediyor. Ve fi tuğyanihim. Onlar isyanlarında, günahlarında Devam etmelerine rağmen onlara hayat hakkı vermek ile hala onları yaşatmak yaşatmakla Allah onlarla alay ediyor. Yani diyor ki hadi azgınlığınıza devam edin, günahlarınıza devam edin ki cehennem narını, ateşini iyice hak edin. Orada yanmaya başladığınız zaman bu günler, bu yaptığınız zulümler aklınıza gelsin. Bu yaptığınız alaylar aklınıza gelsin de ha biz hak ettik değil. Kazanmasınız. ويمدهم fi طغيانهم يعمهون Onlar kendi isyanlarında kendi tuğyanlarında itaatsizliklerinde günahlarında şirklerinde Bozgunculukla, bozgunculuklarında Devam ederler Ve öyle bir hayat yaşarlar ki Bu ortam içerisinde Başı belli değil, sonu belli değil Ne yaptıkları belli değil Bir bunalım, bir kaos Bir Hercümerç Devam eder gider Nasıl yaşadıklarını, niçin yaşadıklarını Ne yaptıklarını onlar da bilmezler dert, keder, isyan en sonunda bunalınca kendilerini içkiye verirler. Uyuşturucuya verirler. Zinaya verirler. Kumara verirler. Eğlenceye verirler. Bir an unutsunlar diye. Ama ayılınca tekrar aynı problemler devam. Aynı problemler devam eder. Öyleyse Allah'u Teala diyor, biz o insanları o halde Bırakıyoruz ki Daha dünyadayken bile Yapmış oldukları hatalı Gidişatın cezasını Yaşayarak görsünler Çünkü gerçekten de İslam yolundan sapan insanlar Yanlış yollarda Azap içerisindedirler Sanmayın ki eğleniyorlar Azap içerisindedirler Ben öyle günahkarlar gördüm Hoca diyor geliyor Ya ben diyor Nereye tutsam kopuyor nereye adım atsam orada bir kavga çıkıyor, bir dövüş oluyor bir sıkıntı bir günde on defa başın belaya giriyor bu nasıl bir hayattır diyor ya e, cevap olarak diyoruz ki kardeşim senin tercihin bu sen hak yolu bırakmışsın şeytanla beraber olmuşsun şeytan seni iyi yola götürür mü? şeytan seni belaya götürür sıkıntıya götürür kötü yerlere götürür, kötü insanlarla karşı karşıya getirir senin başın beladan kurtulmaz Değil mi? Efendim içki içersin kaza eder ölü gidersin. Kumar oynarsın helal kazancını malını mülkünü kaybedersin. Zina edersin evin yıkılır ailen yıkılır. İffetin kaybolur. Efendim haram eğlenceler içerisinde olursun paranı palının mülkünü kaybedersin. Ahlakını kaybedersin. E İslam yolu İslam yoluna gittiğin zaman bütün bunlar olacak mı? Olmayacak. E sen kendini seçiyorsun kardeşim be ya kendin seçiyorsun bu yolu ondan sonra diyorsun ki hocam acaba ne oldu bana nazar mı değdi bende beddua mı var acaba neden hiçbir günümde ben mutlu olmuyorum neden her gittiğim yerde olay çıkıyor bela oluyor sıkıntı oluyor neden hiçbir yerde mutlu olamıyorum hiçbir zaman efendim doğru dürüst çalışamıyorum kötü insanlarla karşı karşıya geliyorum iyi insanlar beni bulmuyor beni iyi bulmuyor felan e kardeşim, sen hak yoldan gidersen, hak yolda olan insanlarla karşı karşıya gelirsin. Şu camiye geldiğimiz zaman burada, camiye gelen mübarek insanlarla karşı karşıyayız. Omuz ayız, selamlaşıyoruz, kucaklaşıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Kimseden burada kimsenin birbirine zarar gelmez. Ama gidersin başka yere, şeytanın bol olduğu yere, orada insanlar birbirini yer. Birbirine düşmanıdır. Birbirinin malını yemeye çalışır, birbirinin kanını içmeye çalışır. Allah korkusu yok orada. Evet. Kim yani su testisi su yolunda kırılır değerli kardeşlerim. Bu da aynen böyle oluyor. Ayeti bitiriyorum namaza kalkıyoruz. Ulaike'lledine eshtarabu'd dalalete bil huda. O insanlar var ya. Onlar hidayeti vererek dalaleti satın alan insanlardır. Hidayeti istemiyoruz, dalaleti bize getirin diyen insanlardır. Bile bile dalalete sapıklığa giden insanlardır. Fe ma rabihat Onların bu alışverişlerindeki ticaretleri karlı çıkmamıştır batıl bir Ticaret Çünkü zararlı bir Ticaret Çünkü ve mekan muhtediğin onlar maalesef hidayete tabi değillerdi onlar karlı Ticaret yapmak istemiyorlardı onlar Allah'ın yoluna tabi değillerdi O yüzden başlarına bu belalar bu sıkıntılar dünyada iken geldi ahirette de belaların musibetlerin daha büyükleri onları bekliyor Allah cümlemizi Münafıkların özelliklerinden korusun. Allah cümlemize hakiki, sağlam hidayet yolunu göstersin. İyi insanlarla karşılaşmayı nasip eylesin. Şu dünya imtihanını kazanmayı ve cennet nimetleriyle karşılaşmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.